Sivil anayasa, Riskler ve Olasılıklar Hazırlayanlar Fuat Keyman, Ömer Madra, Mithat Sancar, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıman. Evet açık radyoda riskler ve olasılıklar sivil anayasa tartışmaları riskler ve olasılıklar başlıklı bir dizi program yapmaktayız bildiğiniz gibi ve onun da şimdi dördüncüsü oluyor dördüncüsünde gene Fuat Keyman'la Profesör Fuat Keyman'la beraberiz aynı zamanda da Mithat Sancar Profesör Mithat Sancar'a da daha sonra bağlanacağız. Bütün bunlar e, anayasa reformu aracılığıyla Türkiye'nin denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesi başlığıyla hazırlanmış bir araştırma raporundan kalkarak üzerinde durduğumuz güncel tartışmalar bir rapor bu. Ve hem e, yargı, yasama, siyasi parti ve e, pek çok e, sivil toplum kuruluşuyla, Uzlaşının sağlandığı yaklaşık 100 öneri içeren bir toplam rapordan kalkarak yapmaktayız bu programları Fuat merhaba tekrar merhaba. Evet bugün neyin üzerinde yoğunlaşalım Şimdi i̇lk üç programda bizim raporun da odak noktalarının başında gelen bu denetleme denge sisteminde başkanlık sistemi bağlamında yargı yürütme ilişkileri, yürütme yasama ilişkilerini konuştuk. Bu başkanlık, yarı başkanlık sisteminden çok daha önce bu yeni anayasanın yapılmasının esas amacı olan Türkiye'deki demokrasinin güçlenmesi demokratik ilişkilerin güçlenmesi, demokratik yönetimin güçlenmesi üzerinde durduk. Fakat tabi anayasanın bir de e, romantizm yapmamız gereken fakat e, çok da önemli bir e, fırsat sunduğu bir alan var. Bu alanda e, Kürt sorunu çünkü e, Kürt sorununda e, bugün gelinen bu tıkanmadan çıkmakta e, eğer anayasa hakikaten e, bundan önceki programlarda konuştuğumuz gibi demokrasiyi güçlendirirse Türkiye'de hakikaten e, seçim barajlarında düşmek, yasama yürütme yargı arasındaki ilişkilerde düzenleme olması ve eşit vatandaşlarında daha doğru giden eğitim alanında da hakları içeren bir yapıya doğru giderse yani bir eşitlik anlayışı ortaya çıkabilirse o zaman Kürt sorununa demokratik çözümde çok önemli bir fırsatı elde edeceğiz ama e, tabii ki siyasi iklime baktığımız zaman orada romantizm yapmayalım diyoruz çünkü e, siyasi iklimde hep Bizim bildiği gibi son dönemlerde giderek olumludan ziyade olumsuza doğru gidiyor. Yani anayasanın bize vermiş olduğu fırsat ve olumluluk bir yerde e, siyasi iklim yani parlamentonun dışına çıkarttığımız zaman anayasa komisyonu dışına çıktığımız zaman bu hem Uludere'den başlayan ve devam eden tartışmalarda hem de Hükümetle Kürtler ve Kürt aktörleri arasında olan tartışmalarda gördüğümüz gibi iyi bir iklim değil, sorunu çözmek yerine sorunu çok daha çıkmaza götüren bir iklim. O yüzden belki de bugün bu yeni anayasayla Kürt sorunu bağlantısını konuşalım. Mitada da bağlanacağız. O da bu konularda çok ciddi kafa yoran bir insan olduğu için hem bu rapora dahil olmuş bir insan olarak hem de Kürt sorununu çalışan bir insan olarak bize katkıda bulunur. Evet özellikle bu Uludere'de Roboski köyünde gerçekleşen bombardıman sonunda öldürülen insanların üzerinde giderek daha zehirli bir hava haline almış olan bir ortam var. Bu da anayasa yapımını hiç kolaylaştırmıyor. Yani bırakalım özür dilemek, olayın şeyini kabul etmek artık neredeyse bir Ç yeni bir yarılma noktasına evet. doğru da gitmekte olduğu görülüyor bu Uludere hadisesinin. Bu da anayasada bir uzlaşmayla çeşitli gruplar ve milletvekilleri arasında partiler arasında yapılacak bir uzlaşmayı da gittikçe daha zor hale getiriyor. Evet. Her yapılan yeni açıklama büsbütün. Hükümetten Şimdi anayasanın vermiş olduğu e, şans şu e, ve bu esasında Uludere olayının da e, vahimliğini ortaya koyuyor. Biz Kürt soruna yaklaşırken tabii doğal olarak özünde bir kimlik sorunu olduğu için hep kimlik temelinde yaklaşıyoruz. Yani Kürtler diyoruz, işte Türkler diyoruz, devlette Kürtler arasındaki ilişkiler diyoruz. Fakat Kürtler aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları. Yani Kürtlerden konuştuğumuz zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından konuşuyoruz. Bu bağlamda. Bunu Uludere'ye taşırsak, bu da bir gözden kaçıyor çünkü örneğin başbakanın böyle bir terör alanında tabii ki Ahmetlerle Mehmet'i ayırmayabiliriz gibi söyleminde olsun, onlar kaçakçı söyleminde olsun, işçileri Hep... bakanın aynı ve Orada ve esasında bir anlamda çok ciddi. Bir vahimlik içinde gözden kaçan orada öldürülen insanlar her ne kadar sınırın ötesinde olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Yani Uludere sorunu esasında Türkiye'de e, devletle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir sorun. Ve devletin e, terör de olsa e, orada ciddi bir güvenlik riski de olsa o insanlara bakarken acaba vatandaşlarım olarak mı bakıyor? Yoksa Ahmetler, Mehmetler, kaçakçılar, Kürtler diye bakıyor? Şimdi anayasanın önemi şu oluyor. Anayasa diyor ki bizim yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Ve bu toplumsal sözleşmede Türkiye'de kimlikleri ne olursa olsun ki bunu bazen başbakan bazı ayrı e, mekanlarda söylüyor. İster Kürt olsun, ister Alevi olsun, Çerkez olsun, ister eşcinsel olsun, kadın olsun, erkek olsun. Esasında bizim devletle toplum arasındaki anlaşmamızda hepimiz... İlk önce vatandaşız. Haklarımız özgürlüklerimiz var. Aynı zamanda eşit vatandaşlarız. O yüzden de Uludere'de bu eşitliğin yaşam hakkını ortadan kaldırma temelinde ihlalini görüyoruz esasında. Tabii sizin programlarınızda bir tane de öyle bir program yapacağız. Bunu sadece insanlar değil doğa temelini de görmekte büyük yarar var. Çünkü yeni anayasa esasında bir anlamda toplumla doğa, bireyle doğa, devletle doğa arasındaki ilişkilerde bir eşitlik hakkı ortaya koyabilirse o zaman biz bu sorunlarla, bugünden daha farklı bir şekilde çözüme dönük olarak, daha farklı bir yaşıma dönük olarak e, de, ilgileneceğiz. O tür çözüm önerileri öneceğiz. Fakat Kürt dönersek Kürt sorununda e, son dönemlerde giderek Kürtler arasında artan vatandaşlık söyleminin kullanıldığını görüyoruz. Yani hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne olan başvurularda hem Kürt aktörlerinin e, kendilerinin yapmış olduğu demeçlerde hem Kürt, yani Güneydoğu'da e, bir taraftan e, Kürt sivil toplum örgütleri deniyor ama esasında o da esasında bir yanlış e, kavram. Ama sivil toplum örgütlerinin artması, kadına karşı, şiddete de karşı mücadelede, demokratikleşmede, insan haklarında. O yüzden de e, son... E, 10 yıldır e, Kürt sorununu tartışırken e, benim kendi yazılarımda da bu programın, bu, bu, bu e, projenin dışında giderek artan evet kimlik sorunu, evet kimlik talepleri var ama bunun çözümünü vatandaşlıkta, eşit vatandaşlıkta gören bir, bir, bir Kürt söylemi de ortaya çıkıyor. O, o yüzden de yani bunu bunu e, göz ardı etmemek lazım ve o anlamda esasında yeni anayasa bir şans veriyor ve BDP de e, şu konuda BDP'yi eleştirebiliriz bu konuda eleştirebiliriz ama BDP de başından itibaren masada oturuyor bugün de masada oturuyor fakat e, benim e, hem Diyarbakır'a ya farklı yerlere orada gittiğim zaman kendi araştırmalarımda insanlarla konuşmalarımdan aldığım intibalar... ...hem de bu rapordan sonra oradaki arkadaşların beni aramasının sonucunda yaptığımız konuşmalarından çıkardığım intibaların sonucunda... ...iki tane temel sorunla şu anda yüz yüzeyiz. Bunlardan bir tanesi bu Uludere sürecinde hakikaten bir özür, hakikaten o vatandaşlık hakkının ihlali temelinde ciddi bir inandırıcı dönüşüm olmaz ise ve hakikaten bu ulu derede de AKP ile BDP arasındaki bu kopukluk bu diyalogsuzluk tamamiyle BDP dışlama temelinde devam eder ise o zaman BDP masadan bir yerden sonra kalkabilir masadan kalktığı zaman belki BDP milletvekili sayısı olarak küçük bir aktör ama Kürt sorunu, Türkiye'nin en büyük sorunu. Yani BDP'den konuştuğumuz zaman bence CHP'den, MHP'den çok daha ötesinde. Türkiye'nin bugünü ve yarının da en temel sorunu olan bizim demokrasimizin önündeki en temel engel olan fakat çözümü demokrasiyi ileriye götürecek olan ekonomide de bu böyle, birlikte yaşamada da böyle. Yani Kürt sorununun bu kadar önemli bir aktörünün masadan kalkması esasında bir tarafta başkanlık sistemiyle kafaların karıştığı bir alanda bu anayasayı yapılamaz hale getirebilir. O yüzden de e, hükümetin Uludere olayına yaklaşırken e, bu vatandaşlık vurgusunu yapmasının e, kürt sorununun çözümü bağlamında da ve kürt sorunundan giderek Türkiye'deki bir sürü sorunun çözümünde önemli fırsat olan yeni anayasının yapılması bağlamında da çok önemli olduğunu farkında varması gerekiyor. İkincisi de tabii ki Uludere'de şöyle bir e, vatandaşlığın yanında yapılan bir bence hata da var. Bu esasında 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra hükümetin e, biraz ustalık dönemi için yaptığı bir hata. O da bizim benim Kürt arkadaşlarımın da oradaki sivil toplum örgütleri olsun avukatlar olsun söylediği gibi biraz bu felsefede Hegel'in efendi köle ilişkisi vardır. Biraz onlar yani hem hükümetin hem başbakanımızın hem de içişleri Bakanı'nın söylemlerini biraz bu efendi köle ilişkisi olarak görüyorlar ve sanki başbakan evet hakları vereceğiz, evet diyalog yapacağız, evet evet ana dilde olabilir, eğitim hakkı olabilir, evet bunları biz veririz dediği zaman esaslı bir taraftan güzel gözükürken onun e, Güneydoğu'da e, bölgede algılanışı bir efendinin kölesine ben sana e, seni Uludere'de olduğu gibi ya da başka yerde olduğu gibi seninle bazen konuşmam da bazen seni iteleyebilirim de ama bazen sana haklar da verebilirim gibi böyle bir eşitlik bir bir bir müzakere bir bir bir, bir tartışma bir, bir beraber iş yapmadan öte bir efendinin kölesine vermiş olduğu hak gibi algılıyorlar. Ve bunu bu şekilde bana çok benim yani kendi yorumum değil efendi köle metaforu çok fazla kullanılıyor. Ve tabii Kürtler de bu köle olarak bu hakkı nasıl Uluderide köylüler tazminatı almadıysa bu tür hak verişlerini almayacaklardır. O yüzden de anayasanın önemlerinden bir tanesi de bizim. E, tarihimiz boyunca esaslı biraz haklar e, efendi köle ilişkisi temelinde e, o metaforda Türkiye'de verilmiştir. Hiçbir zaman e, mücadele edilerek al, al, alınan haklar kaybedilmiştir. Ama, o, evet, yani yani. o eşitliği bozma e, sürecinden e, kaçmamız gerekiyor. Fakat iklim biraz e, bu kür sorunu bağlamında başkanlık tartışması gibi. E, zaten program başlarken bunu vurgulamıştık. İki tane temel riskimiz var. Bir tanesi başkanlık yarı başkanlık tartışmaları bağlamıştır alanında yeni anayasa ve önerilerinin heba edilmesi. İkincisi de bu Kürt sorununda eşitlik prensibini yozar dedirerekten temel kontratın evet, evet, iptali gibi. Evet, belki de bir Türkiye'de çok sık yakın tarihler rastladığımız gibi sayısız örneği olduğu gibi çok önemli bir fırsatı daha heba etmenin de eşiğinde olabiliriz o kaygı. Bunu Mithat Sancara sorabiliriz Tabii. özellikle Kürt Sorununun çözümü açısından Böyle bir fırsatın kaçırılmasına Doğru gidiyor muyuz diye Evet şimdi Mithat Sancar'a bağlanıyoruz bu noktada Ve bu şey meselesini Özellikle Kürt sorunu Bağlamında anayasa Yapma fırsatının Bir, bir heba olup olmayacağı Ekseni üzerinden konuşalım Günaydın Mithat günaydın, günaydın. Evet sorunumuz bu Yani iki temel engelden bahsediyorduk daha önceki programlarda da biraz önceki bu şimdiki programda da Fuat Keyman özellikle şeyi vurguladı yani Kürt meselesinde Uludere üzerinden vatandaşlık tepeden bakan bir merkezi yönetimin aşağılayıcı bir bakışının hakim olduğu bir ortamda özellikle Uludere bağlamında bu çok tehlikeli Kötü sulara doğru götürüyor mu sorusunu e, Kürt meselesi üzerinde konuşalım dedik. Evet Uludere e, bir kırılma, yeni bir kırılma noktası, yeni bir kırılma eşiği olarak görünüyor. E, ancak e, eşitlik meselesi e, yeni değil tabi e, biliyoruz. E, hatta kökleri e, Cumhuriyet öncesine kadar uzanıyor milleti hakime fikrinin ve ruh halinin bu ülkede Türkleri başka herhangi bir etnik grupla zihnen eşit kabul etmeyi engel bir bir olgu olduğunu söyleyebilirim. Yani milleti hakime yani Türklerin bu ülkede birinci derecede birinci sınıf ya da üstün millet olduğu düşüncesi inancı, saplantısı her ne dersek diyelim. Kürt sorununun çözümün önündeki en büyük engellerden biriydi. Psikolojik engel değil sadece. Bu ciddi siyasi yansımaları olan da bir engeldi. Özellikle BDP'ye yönelik başbakanın tavrında, üslubunda bazen Kürt siyasetçilerini toptan muhatap aldığında bile kullandığı o Kibirli, üsten bakan dilde yine bu e, hakim millet ya da milleti hakime e, ruh halinin yansımalarını görebiliyoruz. Şimdi burada ise, Uludere'de ise bundan biraz daha farklı bir durum var tabii. E, gerçekten anlaşılması çok e, kolay değil. Ben mesela e, yazıp duruyorum, takip ediyoruz, olayın ayrıntılarını biliyoruz. E, oradan yapılan pek çok e, haberi izliyoruz, okuyoruz. Ama benim gerçekten anlam, anlamakta zorlandığım bir nokta var. Bütün bu bilgilere, bu bütün sezgilere rağmen e, normal şartlarda e, ne milleti hakime kibri ne Türk sorunundaki güvenlikçi anlayış e, başbakanın ve hükümetin böyle bir tavrını açıklamaya yetmiyor yetmiyor gerçekten. Yani başbakan başka durumlarda geçmişteki bazı acı olaylarda katliamlarda bir konuşu katliamlar söz konusu olduğunda onlarla ilgili konuştuğunda başka bir dir kullanıyor. Bir acı üzerine bu kadar bariz bir acı üzerine bu kadar açık bir katliam üzerine bu kadar insafsız bu kadar vicdansız bir tutum takılmasının Gerçekten açık bu değil. Yani çok derin bir bir sebep de aradığımda bulamıyorum. Ee, şimdi bu bu durumu böyle görmek e, biraz önce Fuat'ın da senin de konuştuğumuz gerçeği e, değiştirmiyor. Daha doğrusu başka bir tür bağlantı kurabilirim o Türk e, meselesinde Anayasa süreç ve e, Roboski katliamı arasında şunu söyleyeceğim. Bunu yapmaları ne, hangi sebepten kaynaklanıyor olursa olsun ciddi bir kırılmayı yarattı Türklerde Kürtler'deki <gülüyor> bu kırılma hiçbir zaman eşit bir topluluk olarak kabul edilmeyecekleri şeklindeki algıyı pekiştirmiştir. Yani özellikle ee, Roboski'de de katledilen e, çocukların, insanların yakınları, aileleri, e, bu hükümeti de, e, bu hükümete de bir şekilde güvenen veya oy vermiş kişiler. Hayır, Türkiye'de bir çözüm için e, AKP'nin çok daha e, iyi işler yapabileceğine inanan e, insanlar bunların büyük bir kısmı. Okuduğumuzda röportajları Bunu rahatlıkla görebiliyoruz evet. Zaten korucu aileleri büyük bir yine Onlar bile Artık özellikle onlar Ve onlarla aynı duyguları Yaşayan milyonlar Hayır bu iş işte gördük Yani en demokratları Diyebileceğimiz En insancılları diyebileceğimiz AKP hükümeti bile Geçmiş hükümetlerle piyaslandığında Yok bizi eşit görmüyor görmeyecekti. Bu çok sadece anayasal süreci değil. Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren bundan sonraki gelişmeleri çok derinden etkileyecek bir psikolojidir. Uludere katliamı ya da Ramoski katliamı olduğu günlerde hemen belki aynı gün söylediğim sözü tekrar edeyim. Kaç sefer televizyonlarda söylediğimi unuttum artık. Bu korkunç, derin bir travmadır. Bu travma sadece ondan doğrudan olaydan doğrudan etkilenen katliamın doğrudan mağduru olan ailelerin yaşadığı bir travma değildir. Bu Kürtlerin benliğinde derin bir travma e, olarak etki e, yaratmıştır. Ve bunun telafisi sanıldığı kadar kolay değildir. Artık özür de e, bu konuda iş görmeyecektir. Çünkü bir özür anlamlı kılacak bütün temeller ortadan kalkmıştır. Yani ee, Başbakan'ın dün hele korkunç facia bir açıklama olan İçişleri bakanının sözlerinin üzerine bir özür oturtamazsınız. Yani e, taşla doldurduğunuz bir tarlada ekin yetiştiremezsiniz. Siz orayı bir defa e, bütünüyle şey elverişli hale getirecek şekilde tahrip ettiniz o tarlayı. E, Ekim e elverişli hale getirecek şekilde. ...bu kırılmanın sonuçları nereye gider... Ee, ...çok fazla... ...işaretler belirmişti... ...son zamanlarda... Ee, ...ama... E, ...Romastik katliamı... ...ve sonrasında kamuoyunun... ...özellikle e, hükümetin tavrı... ...sadece hükümetin tavrıyla da... sınırlı kalmıyor görüyorsunuz... E, ...medyanın da büyük bir kısmı... E, ...aynı e, havada çalıyor... ...aynı havada gidiyor... ...şimdi bunun karşısında... ...Kürtlerin... E, geniş bir kitlesinde kesiminde Türklerle beraber yaşamanın çok da e, öyle anlamlı olmadığı fikri sanıldığından tahmin edildiğinden bilinenden daha derinlere işleyebilir gibi bir kaygı taşıyorum ben. Evet. E, ve bu, böyle bir kaygı e, varken isterseniz özelliği tartışın, isterseniz başkanlığı ikisiyle birlikte e, e, e, isterseniz ikisini birlikte tartışın. Değil mi? Esasında ben... Mithatlı... ...yani bütün bu süreç içinde hem BDP hem de bizim bu anayasa çalışmasını yaparken de birlikte olduğumuz yahut da diğer çalışmaları yapan Kürt aktörler bu olaya ciddi olarak baktılar. Belki onların yapmış olduğu öneriler bize çok fazla gelebilir ama hepsi bu anayasa içinde yapıldı. Yani ana dilde eğitim olsun, eşit vatandaşlık olsun, demokratik özellik olsun ve bunlar tartışmaya açıldı. Şimdi bu aynı zamanda şunu gösteriyor ki bir birlikte yaşama yani bu yeni anayasayla bir Birlikte, belki de bir fırsat olarak bir birlikte yaşama olasılığı Uludere ve Uludere sonrası. Yani hem hükümetin hem esasında muhalefetin de burada bir anlamda hataları var ama esasında burada artık hükümeti göbeğe oturtmak durumundayız. Bu hükümetin hem de Kürt arkadaşlarımızdan gelen bu senin de sözlerinde biraz ima olarak bulunan bu efendi köle gibi davranması yani bir eşitlik değil Türkiye'de devlet oraya baktığı zaman kendisini biraz bu hegelci ben efendiyim siz de kölelersiniz gibi en azından o arkadaşlarımız o şekilde algılıyorlar bu başbakanın söylemlerini yani bu fırsat heba edilmiş gibi bir şey oluyor yani bu e, bu, bu fırsat, da çok da bizim evet. de yani kabul etmememiz gereken bir şey yani benim de e, bu anayasada hepimizin e, bütün sorunlara rağmen e, romantizm de yapmıyoruz anayasa her şeyi çözmeyecek ama e, anayasa bize bu olasılığı verecekti yani bu fırsatın da heba edilmesini bu bağlamda çok e, Türkiye'deki farklı e, kesimlerinde kabul etmemesi gerekiyor e, ben çok üzücü bir durum tabi yani hmm. biraz e, ümit bir durum. Haklısın. Zaten baştan itibaren bir romantizm içinde olmadığımızı hep vurguluyoruz, Daha doğrusu gösteriyoruz. Ancak şunu söyleyelim. Bir anayasa yapmakla Kürt sorununu çözeceğiz. Beklentisi gerçekçi bir beklenti değildir. Ama tersi önemlidir. Eğer bu süreçte bir anayasa yapmayı beceremezsek eğer ve Kürt sorununun çözümü bağlamında Kürtlere eşit Yurttaş ve kimlik haklarını tanıyan bir bakışı. Anayasa Anayasa yapım sürecinde bir şekilde benimsem toplum olarak benimsemezsek, yani anayasayı yapamazsak, o zaman sorun var. O zaman sorun daha büyük. Tekrar edeyim. Anayasayı yapmak sorunları çözmeyecek ama anayasayı yapamamak sorunları çok derinleştirecek. Evet biraz önce de e, Fuat da şeyi söylemişti zaten e, yani e, her türlü eleştiriye rağmen mesela BDP'nin bu masada oturmaya devam ediyor anayasa e, sadece dönüşmeni. eleştiriye değil her türlü hakarete rağmen oturdular evet. görelim. yani bunu söyleyince hani bir partiyi kolluyor olmuyoruz ama bu süreci düşünürsek defalarca başbakanın ağzından azarlayan Küfreden neredeyse e, aşağılayan tutuğu laflar döküldü e, ve e, o komisyonla çalışmaya devam ettiler. Evet İdris e, Naim yani Şahin'in baş... Bu, bu takdire şayan bir durum. Evet gördüm. İçişleri Bakanı'nın son e, olarak da söylediği şeylerden biri de e, gene onların e, bu parti olarak... E, nereye bağlı olduklarının belli olmadığına dair gene hakaret sayılabilecek evet. sözleri var. Yani biz vardı. esasında 12 Haziran 2011 seçiminden sonra artan şiddette BDP'yi de eleştirdik tavrının temelinde. Ama mesela bu Anayasa Komisyonu'nda BDP Kürt ...lerle ilgili sorunların dışında... ...hatırlarsanız eşitlik maddesi tartışırken... E, ...cinsellik bağlamında... ...eşitliğin koyulmasını BDP getirdi. Yani esasında tüm bu... E, ...dışlamalara, tüm bu hakaretlere... ...rağmen BDP'nin performansı... ...bence e, altı çizmesi... ...gereken bir performans. Ya elbette yani şöyle düşünelim... ...biz BDP'yi... E, hani iyi bir şeyler yaptığında elbette öleceğiz. Evet. Kötü şeyler yaptığında evet, elbette eleştireceğiz. Hükümete de böyle yaklaşmıyor muyuz? Evet. CHP'ye de böyle evet. bakmıyor muyuz? İyi bir işaret geldiğinde neyi yaptılar demiyor muyuz? Şimdi bu süreçte gerçekten son derece olgun. Davrandıklarını düşünüyorum. Masada kalmakla, komisyonda çalışmakla, tahriklere kapılmadılar. Bir de şunu göz ardı etmeyelim. BDP'nin ee, tabanında çok sert bir kesim de var Tabii. ve orada ne işiniz var diye sorup duran çok böyle öfkeli bir topluluk bu. Ee, bu öfkeli topluluğu yatıştırmak da e, bence şu Selahattin taş gibi e, üslubunu ayarlayabilen hitap gücü e, son derece ikna edici bir lidere sahip olmak da bir şans yakalamıştı BDP. Ama kadroları genel olarak bu dönemde sakin ve olgun davrandılar. Evet, Amelisal mitat... süreçten çekilmediler. Ee, şimdi ee... Biter, biterken bir dakikamız ee, var. Tamam. Ee, o zaman bu şansı e... Nasıl yani BDP ye, bir... masada tutmamız gerekiyor. Ona, ona bu bu bu, bu desteği vermemiz yani gerekiyor. Tabii, e, yani BDP masada kalacak gibi görünüyor. Asıl şu yani yakın zamanda ayrılacaklarına dair herhangi bir işaret gelmedi. Ama e, şimdi dengeler Türkiye'de hızla değişebiliyor. E, fakat yani bugün olumsuz görünen bir durum yarın birden e, daha olumlu görünebiliyor. E, fakat unuttuğumuz ya da dikkate almadığımız bir nokta var. ...her olumsuz dalga... ...bizim üzerinde durduğumuz zemini... ...biraz daha bozuyor. Bozuyor, e, olumlu bir... ...hava eşliğinde... ...birden iyimserliğe kapılıyoruz ama... ...altımızdaki zemin her... E, ...yeni olumsuz dalgada aşınıyor. Dolayısıyla toplum olarak... ...şunun farkına ne kadar varırsak... ...bilemiyorum bizim sesimiz kime... ...ne kadar ulaşıyor. E, artık e, bu zemini... ...korumak için... Bu zemini iyileştirmek için uğraşmalıyız. Aksi taktirde hepimizin üzerinde durduğu bu zemin hepimize maalesef kötü bir bataklık haline dönüşür. Ve hepimiz bu dönüşümden mutlaka kötü bir şekilde etkileniriz. Onu söylemek evet. lazım. Anayasa süreci de bu inselliği ve zemini düzeltmeyi sağlamanın önemli bir imkanıdır. Onu heba etmemek gerekiyor. Evet, burada bitirebilirse. De. Çok teşekkürler Mitat. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Evet, sağ ol Fatih Moçak. Evet, böylece de bu sivil Anayasa tartışmaları riskler ve olasılıklar programında bugünkü programda da özellikle Kürt sorunu vatandaşlık eşit vatandaşlık üzerinden bir fırsatı heba edip etmeme noktasında ol, olup olmadığımız konusunu daha doğrusu tartıştığımız bir program olarak tamamladık. Sivilenese riskler ve olasılıklar. Hazırlayanlar Quad Gamer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 343 41 41